sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanların arasını açmak için, laf getirip götüren, asla cennete giremez. Hadis 1538 İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanından geçmekte olduğu,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 laf taşımak demektir. Bölüm 258. İdarecilere söz taşıma yasağı. Kötülüğü ve düşmanlığı arttırmada yardımlaşmayın. 5 Maide 2. Hadis 1540. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabımdan hiçbiri, diğer bir kimse hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben her zaman gönül huzuruyla yanınıza çıkmayı istiyorum. Bölüm 259 çok yüzlülüğün münafıklığın kötülenmesi. Onlar, yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler. Ama Allah'tan gizleyemezler. Çünkü gecenin karanlığında, Allah'ın Celle Celaluhu razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır. Ve Allah, onların tüm yaptıklarını ilmiyle kuşatır. Onun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler. Sizler belki bu dünya hayatında, onların yanında olup savunabilirsiniz. Ya kıyamet günü kim onları Allah'a karşı savunacak, kim onların vekili olacaktır? 4. Nisa 108-109 Hadis 1541 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Siz insanları, madenler gibi cins cins bulursunuz. Onların cahiliye döneminde hayırlı ve değerli olanları, Dini emirleri iyice anlayıp yaşarlarsa, İslamiyet döneminde de hayırlıdırlar. Siz yine en hayırlı kişileri yöneticilik işinden hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz. Siz en kötü kişileri de iki yüzlü münafıklar olarak bulursunuz ki, onlar bir takım insanlara bir yüzde, başkalarına da. Başka yüzde gelir ve giderler. Hadis 1542 Muhammed İbni Zeyd'den nakledildiğine göre, Bazı kişiler, Dedesi Abdullah İbni Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Gelerek, Biz idarecilerimizin yanına girer, ve onlara karşı, oradan çıktığımız zaman, söylediklerimizin tam tersi sözler söyleriz.'' dediler. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer, ''Bu sizin yaptığınız hareketi, biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük, münafıklıktan sayardık.'' cevabını verdi. Bölüm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 İnsan, hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini kayda geçiren bir melek hazır bulunmasın. 50. Kaf 18 Hadis 1543 Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki, sözde ve işte doğruluk, üstün iyiliğe, iyilik de cennete yol açar. Kişi, doğru söyleye söyleye, Allah katında doğrulardandır diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya götürür. Yoldan çıkma ise, kişiyi cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa, Allah katında yalancılar defterine yazılır. Hadis 1544 Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular. Dört huy vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kişi tam münafık olur. Kimde bu huylardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar, o kişi de münafıklıktan bir parça bulunmuş olur. 1- Kendisine bir şey emanet edilince, ihanet eder. 2- konuştuğunda yalan söyler 3 söz verince sözünden döner 4 dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır düşmanlıkta haddi aşıp haksızlık yapar Hadis 1545 İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Her kim, görmediği bir rüyayı, gördüm diye anlatırsa, ahirette, hiçbir zaman yapamayacağı iki arpa danesini, birbirine düğümleme cezasına çarptırılır. Her kim de, bir topluluğun, Duyulmasını istemedikleri bir sözü ve haberi işitmeye, öğrenmeye çalışıp kulak hırsızlığı yaparsa, kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Kim de herhangi bir canlının resim ve heykelini yaparsa, o da kıyamette bu yaptığına can verdiği teklif olunarak azâb olunur. Halbuki ona can vermesi mümkün değildir. Hadis 1546 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalanların en büyüğü, rüyasında görmediği bir şeyi, gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir. Hadis 1547 Semure İbni Cündep, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok defa ashabına rüya göreniniz var mıdır diye sorardı. Gördüm diyenin rüyasını da Allah'ın istediği şekilde yorumlardı. Bir sabah bize şöyle buyurdu. Dün gece rüyamda bana iki kişi gelerek, Haydi yürü dediler. Ben de onlarla beraber yürüdüm. Yolda yere uzanmış bir adamla karşılaştık. Elinde bir kaya parçası bulunan bir başka adam, onun başı ucunda ayakta duruyor, elindeki kayayı uzanmış adamın tepesine indiriyor, başını yarıyordu. Taş da yuvarlanıp gidiyordu. Adam taşı arkasından koşup alıyor, o geri gelinceye kadar ötekinin başı iyileşiyor, eski haline geliyordu. Adam böylece ilk yaptığı hareketi aynen tekrarlayıp duruyordu. Ben yanımdakilere, ''Sübhanallah, bu nedir?'' dedim. ''Yürü, yürü'' dediler. Yürüdük. Derken, sırtüstü yatmış bir adamın yanına vardık. Başı ucunda bir adam, elinde demir kancasıyla duruyor, yatan adamın yüzünün bir tarafına gelip, kancasıyla ağzının, burnunun ve gözünün bir kısmını ensesine kadar yaralıyor, Sonra öbür tarafına geçip orasını da aynı şekilde parçalıyordu. Bir taraf parçalanırken diğer taraf eski halini alıyordu. Adam da sürekli olarak aynı işi yapmaya devam ediyordu. Subhanallah. Bunlar nedir?" dedim. "Yürü, yürü." dediler. Yürüdük. Fırın gibi bir binaya vardık. Orada ne söylendiği anlaşılmayan, çığlıklar, gürültüler birbirine karışıyordu. İçerde, çıplak erkekler ve kadınlar olduğunu gördük. Aşağıdan yükselen alevler vücutlarını sarıyor ve hep birlikte çığlıklar koparıyorlardı. Yanındakilere bunlara ne oluyor dedim. Yürü, yürü, dediler. Yürüdük nihayet bir nehre vardık ki suları kan rengindeydi nehrin içinde bir adam yüzüyor kıyısında da yanına birçok taş yığılmış başka bir kimse duruyordu nehirde yüzen adam bir süre yüzdükten sonra kıyıya gelip ağzını açıyordu kıyıda duran adam da ağzının içine bir taş atıyor o da geri dönerek yüzmeye devam ediyordu. Sonra dönüp yine kenara geliyor, ağzını açıyor, öteki de ağzına bir taş daha atıyor, o da atılan taşı yutarak geri gidiyordu. Yanımdakilere, bunlar nedir böyle dedim. Bana yürü, yürü dediler. Yürüdük. Gayet çirkin bir adamla karşılaştık. Ya da Hayatımda gördüğüm en çirkin yüzlü gibiydi. Durmadan ateş yakıyor ve etrafında dolanıp duruyordu. ''Bu nedir?'' dedim. ''Yürü, yürü!'' dediler. Yürüdük. Bir süre yürüdükten sonra, içinde her türlü bahar çiçekleri bulunan, geniş, yemyeşil bir bahçeye vardık. Bahçenin ortasında, uzun boylu bir adam vardı. O kadar ki, göğe uzanan başını neredeyse göremeyecektim. Adamın etrafında, daha önce hiç görmediğim kadar çok çocuk vardı. Yanımdakilere, bu adam ve bu çocuklar nedir, dedim. Yürü, yürü, dediler. Gitgide büyük bir ağaçlığa vardık. Ben, onun kadar güzel ve geniş bir ağaçlık görmemiştim. Yanımdakiler bana, ''Bu ağaca çık.'' dediler. Birlikte bu ağaca çıktık ve ilerledik. Ve böylece, binalarının tuğlaları altın ve gümüşten olan bir şehre yükseldik. Şehrin kapısına varıp, açılmasını istedik. Kapı açıldı, içeri girdik. Bizi karşılayan adamların vücutlarının yarısı, ''Bugüne kadar gördüklerinizin en güzeli, diğer yarısı ise en çirkini olan bir takım adamlardı. Yanımdaki iki kişi onlara, ''Gidin şu nehre dalın.'' dediler. Baktım ki, suları pırıl pırıl parlayan, enine doğru akan bir nehir, saf süt gibiydi. Hepsi bu nehre girip çıktılar.'' Çirkinlikleri tamamen kaybolmuş, hepsi de son derece güzelleşmişlerdi. Rasûlullah sözlerine şöyle devam etti. Yanımdakiler bana, burası adın cennetidir ve senin konağın da şurasıdır dediler. Başımı kaldırıp baktım. Beyaz buluta benzeyen bir köşk gördüm. İşte burası senindir dediler. Ben o iki kişiye, Allah iyiliğinizi versin. Bırakınız da ben oraya gireyim, dedim. Hayır, şimdi değil. Nasıl olsa ileride oraya gireceksin, dediler. Bunun üzerine ben, bu gece hayret verici çok şeyler gördüm. Bunlar neydi, diye sordum. Onlar da, anlatalım, dediler ve anlattılar. İlk önce gördüğün, kafası taşla ezilen adam yok mu? O, Kur'anı öğrendiği halde terk eden ve uykuyu farz namaza tercih eden kimsedir. Şakakları, burnu ve gözleri, demir çengelle yarılıp yüzülen adam, evinden çıkıp her tarafa yalanlar yayan kimsedir. Fırın içindeki çıplak erkek ve kadınlarsa, zina eden kimselerdir. Nehirde yüzüp yüzüp de, taş yutan adamsa, faiz yiyen kimsedir. Yanındaki ateşi sürekli yakıp, etrafında dolaşıp duran, çirkin görünüşlü kişi, cehennem görevlisi maliktir. Bahçedeki uzun boylu adam, İbrahim aleyhisselamdır. Etrafındaki çocuklarsa, İslam fıtratı üzere ölen veya fıtrat üzere doğan çocuklardır. Peygamberimizden bunları dinleyen Müslümanlardan biri, müşrik çocukları da bunlara dahil midir diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik çocukları da bunlara dahildir buyurdu. Vücutlarının yarısı güzel Yarısı çirkin adamlara gelince bunlar hem kötü hem de iyi amel işleyen kimselerdir. Allah onların kötülüklerini bağışlamıştır. Buhari, Tabir 48. Buhari'nin bir başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün gece bir rüya gördüm. İki melek beni kutsal bir yere çıkardılar. Biz, üstü dar, altı geniş, ateş yanan, tandıra benzer bir deliğin yanına vardık. Alevler yükseldikçe, insanlar da yükselip, dışarı fırlayacak gibi oluyorlardı. Alevler sakinleşince de, dibe doğru iniyorlardı. Orada çıplak erkek ve kadınlar bulunuyordu. Nihayet, kan akan bir nehrin yanına vardık. Nehrin ortasında, ayakta duran bir adam, nehrin kenarında da, önünde bir yığın taş bulunan bir başka adam vardı. Nehirdeki adam çıkmak isteyince, kıyıdaki onun ağzına bir taş atıyor ve onu geri çeviriyordu. Çıkmak için kenara her gelişinde, aynı şeyi yapıyor, ağzına bir taş alıyor o da geri dönüyordu. Ağzına bir taş atıyor, O da geri dönüyordu. O iki kişi beni ağaca çıkardılar. Ve beni, daha güzelini hiç görmediğim bir eve soktular. İçinde yaşlı ve genç erkekler vardı. Şu ağzının parçalandığını gördüğün adam var ya, O yalancının biriydi. Devamlı yalan söyler. Yalanı ufukları kaplıyordu. İşte bu yalancı kıyamete kadar böyle azab olunacaktır. Bir de şu başının ezildiğini gördüğün adam var ya, ona da Allah Kur'an'ı öğretmişti. O ise geceleri hep uykuyla geçirip Kur'an okumamış, gündüzleri de Kur'anla amel etmemişti. Buna da kıyamet gününe kadar böyle azab edilecektir. Girdiğim birinci ev, mü'minlerin, şu evse, şehitlerin köşküdür. Ben Cebrail'im, bu da mikaildir. Kaldır başını, dedi. Başımı kaldırınca, beyaz bulutu andıran bir köşk gördüm. Burası senin makamındır, dediler. Ben, bırakın beni oraya gireyim, dedim. Hayır, henüz sen ömrünü tamamlamadın. Onu tamamlayınca köşküne gireceksin, dediler. Bölüm 261 Yalan söylemenin caiz olduğu yerler Hadis 1548 Ümmü Gülsüm'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Rasulullah'tan işittim. Buyurdu ki, İnsanların arasını düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun ve hayırlı sözler taşıyan kimse yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır. Ümmü Gülsüm şöyle dedi. Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu üç hal dışında, halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini işitmedim. 1- Harpte. 2- Kişilerin arasını düzeltmekte. 3- Aile birlik ve düzenliğini sağlamak için, kocanın hanımına, hanımın kocasına söylediği sözlerde. Müslim 1- 101 Hadis 251'de geçmişti. Bölüm 262. Söyleyeceği ve nakledeceği sözü, sağlam kaynağa dayandırmaya teşvik. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp, bunların hepsi, tüm yaptıklarından sorumludurlar. Mutlaka sorguya çekilecektir. 17. İsra 36. İnsan, Hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen ve dediklerini kayda geçiren bir melek hazır bulunmasın. 50-Kaf-18 Hadis 1549 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur her duyduğunu nakletmesi, kişiye yalan olarak yeter. Hadis 1550 Semure'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Yalan olduğunu bildiği bir sözü, benden söylenmiş gibi nakleden kimse, yalancılardan biridir. Hadis 1551 Esma, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir kadın, Ey Allah'ın Rasûlü! Benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek, ona gösteriş yapmamda bana bir günah var mıdır? diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilmeyen bir şeyle bir üstünlük sağlayan kimse iki sahte elbise giyerek böbürlenen ve süslenen kimse gibidir. Bölüm 263. Yalan şahitliğin şiddetle yasak oluşu. Yalan sözden mutlaka sakının. Yirmi iki otuz. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp, bunların hepsi tüm yaptıklarından sorumludurlar. Mutlaka sorguya çekilecektir. On yedi isra otuz altı. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen. Ve dediklerini kayda geçen bir melek hazır bulunmasın. 50- Kaf-18 Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. 89- Fecr-14 Onlar ki yalan ve asılsız olan şeylere tanıklıkta bulunmazlar. 25- Furkan-72 Hadis 1552 Ebu Bekre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, En büyük günahlardan birkaçını size haber vereyim mi? buyurdu. Evet ya Rasûlallah, dedik. Rasulullah da şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, Ana-babaya itaatsizlik etmek. Dedikten sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve, Haberiniz olsun, iyi belleyin, yalan söyleyip, yalan şahitliği yapmaktır buyurdu. Bu son cümleyi durmadan tekrar etti. Biz daha fazla üzülmesini arzu etmediğimiz için, keşke sussa diye temennide bulunduk. Bölüm 264 Belirli bir insana veya hayvana lanet etmenin yasaklığı Hadis 1553 Rıdvan biatında bulunan sahabilerden, Ebu Zeyd Sabit İbn-i Dahhak El-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre,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 Dikkat edin ve unutmayın. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. 11 Hud 18 Bunun üzerine içlerinden bir seslenici haykıracak. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. 7 Araf 44 Bölüm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 Müslümanlara buğz etme, ilişki kesme ve sırt çevirmenin yasaklığı. Tüm mü'minler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa, kardeşlerinizin arasını düzeltin. 49. Hucurat 10 O mü'minler, mü'minlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlere karşıysa, onurlu ve şiddetlidirler. 5- Maide 54 Muhammed, Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlerin tümüne karşı, çetin, kararlı ve tavizsiz. Ama, Birbirlerine karşı daima merhametlidirler. 48 Feth 29 Hadis 1569 Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayınız birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman'ın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir. Hadis 1570. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Pazartesi ve perşembe günleri, cennet kapıları açılır. Allah'a ortak koşmayan her kul bağışlanır. Yalnız, aralarında kin ve düşmanlık bulunan kimseler, bu bağışlanmadan müstesna edilmiştir. Allah, Meleklere hitaben bu iki kişiyi barışıp, birbiriyle sevişinceye kadar bırakınız, buyurulur. Birbirini sevinceye kadar bırakınız, buyurur. müstemin diğer bir rivayetinde, Her perşembe ve pazartesi günü, insanların amelleri Allah'a arz olunur, buyrulur. Bölüm 271. Gizli şeyleri araştırmanın ve duyulması istenmeyen şeyleri duymaya çalışmanın yasak oluşu. Ey mü'minler! Birbirinizin gizli yönlerini, ayıplarını araştırmayın. 49. Hucurat 12. Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları,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 Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Kötü zandan, şüphe etmekten sakınınız. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Müslümanların ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Ona hakaret etmez. Rasulullah göğsüne işaret ederek, takva buradadır, takva buradadır buyurdu. Kişiye Müslüman kardeşini hor görmesi, kötülük olarak yeter. Müslümanın, Müslümana kanı, ırzı ve malı haramdır. Allah, sizin cesetlerinize ve kalıplarınıza değil, kalplerinize değer verir. Bir başka rivayette, Birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın. Müslümanların ayıp ve noksanlarını araştırmayın. Müşteriye malınızı arttırma yoluyla satıp kandırmayın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun! Diğer bir rivayette, Birbirinizle münasebetinizi kesmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Kin tutmayın. Haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun! Başka bir rivayette de birbirinizi terk edip alakayı kesmeyin. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın buyuruldu. Hadis 1573. Muaviye, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanların ayıplarını ve gizli durumlarını araştırmaya kalkışırsan onların ahlakını bozarsın veya buna zorlamış olursun. Hadis 1574. İbn Mes'uda Allah ondan razı olsun bir gün kendisine bir adam getirilerek bu adam sakalından şarap damlayan falancadır denilmişti. Bunun üzerine i̇bn Mes'ud şu cevabı verdi. Biz ayıp ve kusur araştırmaktan men edildik. Ancak bir kusur ve suç ortaya çıkarsa, biz onun için gerekli muameleyi yaparız. Bölüm 272 Zaruret olmadıkça kötü zanda bulunmamak Ey iman edenler!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 Şöyle buyurmuştur. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse, cennete giremez. Bunun üzerine bir sahâbî, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder, dedi. Rasulullah da şöyle buyurdu. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse, hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir.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 49. dokuz, Hucurat on. Müminlerin arasında kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Yirmi dört, Nur on dokuz. Hadis 1579 beş yüz yetmiş dokuz. Eskadan, Allah ondan razı olsun.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 bu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İnsanlarda iki huy vardır ki cahiliye adetlerinden ve kâfirlerin yaptıkları işlerdendir Neseplere sülaleye dil uzatmak ölü üzerine yaka paça yırtarak feryat edip ağlamak Bölüm 276 Hile ve aldatmanın haram oluşu Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince onlar böylece şüphesiz biri iftira atma suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar 33 Ahsap 58. Hadis 1581 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Bize silah çeken, bizden değildir. Bize hile yapıp, bizi aldatan, Bizden değildir. Müslim, İman 164 Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle geçer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pazarda bir buğday yığınının yanından geçerken, elini o yığının içine daldırdı. Eline nem bulaşınca, mal sahibi nedir bu hal buyurdu. Adam da, ey Allah'ın Rasûlü, yağmurdan dolayı ıslanmıştır dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O ıslak kısmı, müşterilerin aldanmaması için üste koysaydım da, insanlar görseydiler ya, bizi aldatan bizden değildir. <gülüyor> Hadis 1582 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Müşteriyi kızıştırıp kandırmak için alışverişte malın fiyatında arttırma yapmayınız Hadis 1583. İbni Ömerden (Allah onlardan razı olsun) rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müşteriyi kızıştırıp kandırmak için alışverişte arttırmayı yasaklamıştır. Hadis 1584. Yine İbni Ömer (Allah onlardan razı olsun) şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, alışveriş yaparken, devamlı aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona, Kimden alışveriş yaparsan, ona, İslam dininde aldatma yoktur, de buyurdu. Hadis 1585 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim bir adamın karısını veya kölesini ayartıp aldatırsa bizden değildir Bölüm 277 Sözden cayma ve ahdi bozmanın yasaklığı Ey inananlar Allah'a ve insanlara olan akitlerinizi titizlikle yerine getirin. 5 Maide 1. Ey inananlar verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verdiğiniz her sözden hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz. 17 İsra 34. Hadis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 bu huylardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar o kimsede münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. 1- Kendisine bir şey emanet edildiğinde, hainlik yapar. 2- Konuştuğu vakit yalan söyler. 3- Söz verir, sözünde durmaz. 4- Dava ve duruşma esnasında, haktan ayrılır. Düşmanlıkta ölçüyü kaçırır, haksızlık yapar. Hadis 1587 i̇bn Mes'ud, i̇bn Ömer ve Enes'ten Allah onlardan razı olsun. Rivayete göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ahdini bozan herkes için, kıyamet günü bir bayrak kaldırılır. Ve bu falanca kimsenin vefasızlığının alametidir denilir. Hadis 1588. Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü ahdini bozan her kimsenin Vefasızlığının derecesine göre arkasında bir bayrak yükseltilecektir. Dikkat edin, halkın önderi durumundaki kimsenin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık yoktur. Hadis 1589. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurdu, demiştir. Ben, kıyamet günü, şu üç grup insanın düşmanıyım. 1- Benim adımı vererek söz verip, sonra sözünden cayan kişi. 2- Hür bir insanı, köle diye satıp, parasını yiyen kişi. 3- İşçiyi tam çalıştırıp, ücretini vermeyen kişi.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 Övünmek ve haksız yere taşkınlık yapmanın yasaklığı. Ey müminler, öyleyse kendinizi övüp temize çıkarmaya kalkmayın. O, kötülükten sakınanları en iyi bilendir. 53, Necm, 32. Ceza ve sorumluluk ancak. İnsanlara haksızlık edip, yeryüzünde haksız yere azgınlıkta bulunanlaradır. İşte bunlara, ahirette can yakıcı bir azap vardır. 42 Şura 42 Hadis 1591 Iyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Allah bana şöyle vahyetti. Birbirinize karşı, mütevazı ve alçak gönüllü olun. Öyle ki, hiçbir kimse, diğerine karşı böbürlenip zulmetmesin. Yine hiçbir kimse, diğer kimselere üstünlük taslamasın. Hadis 1592 Ebu Hurayra'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir kimse kendini beğenip başkalarını hiçe sayarak insanlar helak oldu, bozuldu derse asıl kendisi mahvolmuş demektir. Bölüm 280 Üç günden fazla Müslümanlarla ilgiyi kesmenin yasak oluşu. Tüm müminler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasına düzeltin. 49 Hucurat 10. Ey iman edenler kötülük, düşmanlık ve günaha girmede yardımlaşmayın. 5 Maide 2. Hadis 1593. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Dargın durmayınız. Birbirinize düşmanlık ederek haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir. Hadis 1594 Ebu Eyyub'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir Müslümanın din kardeşini üç gün, üç geceden fazla terk edip küs durması helal olmaz. Bu iki Müslüman karşılaşırlar. Biri yüzünü şu tarafa, diğeri de diğer tarafa çevirir. Halbuki bunların en hayırlısı, selam vermeye en önce başlayandır. Hadis 1595 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her pazartesi ve perşembe günü, ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Onlar hakkında Allah meleklere seslenerek, bu iki kişi barışıncaya kadar affedilmek üzere orada kalsınlar buyurulur. Hadis 1596. Cabir Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Şeytan Müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat Müslümanlar arasında fitne ve bozgunculuk yapmaya çalışacaktır. Hadis 1597. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir. Müslümanın, din kardeşine, üç günden fazla küs durması, helal değildir. Kim, Müslüman kardeşini, üç günden fazla terk eder ve o hâl üzere ölürse, cehenneme girer. Hadis 1598 Ebu Hıraş, Hadret, İbni Ebu Hadret el eslemi Sülemi de denir Es sahabi Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir Kim din kardeşiyle bir yıl boyunca küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer Hadis 1599 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir müminin başka bir mümin kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Üç gün geçince onunla bir araya gelsin de ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa, her ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selamını almazsa almayan günaha girmiş olur. Selam veren de küs olmaktan çıkmış olur. Büyük alimlerden hadis ilmiyle meşhur olan Ebu Davud bu konuda şöyle demiştir: Şayet Allah içinse bir zarar yoktur. Bölüm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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi bir aradayken, ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesin, fısıldaşmasın. Buhârî, İstizan 45, Müslim, Selam 36. Ebu Davud'dan gelen rivayete göre,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 Doğrusu Allah, kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez. 4. Nisa 36 Hadis 1602 İbn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kadın, ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu yüzden cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona yemek yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki böcekleri yemesine bile izin vermemişti. Hadis 1603. Yine İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre kendisi bir gün Kureyş delikanlılarının yanına uğramıştı. Bunlar bir kuşu oklarına hedef yapmışlar, ona ok atıyorlardı. İsabet etmeyen oklar için kuş sahibine bir ödeme de bulunuyorlardı. Gençler İbn Ömer'in geldiğini görünce etrafa dağıldılar. İbn Ömer şöyle seslendi: bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Şu bir gerçektir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canlı bir hayvanı hedef olarak dikip, ona atış yapana lanet etti. Hadis 1604 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayvanları hapsetip, ölümlerine sebep olmaktan insanları sakındırmıştır. Hadis 1605. Ebu Ali Süveyd İbni Mukarrin, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ben Mukarrin oğullarının yedinci çocuğuydım. Bizim tek bir kölemiz vardı. Bir gün. En küçük kardeşimiz onu tokatladı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize o köleyi azad edip hürriyetine kavuşturmamızı emretti. Müslim'in diğer bir rivayetinde, yedincisi yerine, kardeşlerimin yedincisiydim ifadesi bulunmaktadır. Hadis 1606 Ebu Mesud el-Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Kölemi kamçıyla döverken arkamdan Ey Ebu Mesud bilesin ki diye bir ses işittim Öfkemden, sesin sahibinin ne söylediğini anlamıyordum Bana yaklaşınca bir de ne göreyim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? İlimdeki kamçıyı yere attım. Bana hitaben, ey Ebu Mes'ud! Bilesin ki Allah, Celle Celaluhu, sana şu köleye yaptığından daha fazlasını yapmaya gücü yeter, diyordu. Bunun üzerine ben, bundan sonra asla köle dövmeyeceğim dedim. Başka bir rivayette İbn Mesud Allah ondan razı olsun onun heybetinden elimdeki kamçı yere düştü. Başka gelen bir rivayette İbn Mesud Allah ondan razı olsun ey Allah'ın Resulü bu köleyi Allah için azad ettim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem köleyi azad etmemiş olsaydın ateş seni yakardı veya ateş sana dokunurdu buyurdular. Hadis 1607. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim kölesini işlemediği bir suç sebebiyle döver veya sebepsiz yere tokatlarsa, kefareti, o köleyi azad etmesidir. Hadis 1608 Hişam İbni Hakim İbni Hizam'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, kendisi Şam'da bulunuyorken, başlarına yağ dökülerek, Güneşin altında beklemeye mahkum yabancı çiftçilerle karşılaştı. Bu ne haldir diye sordu. Haraç vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denildi. Bir rivayette cizye vergisi yüzünden bu cezaya çarptırıldılar denildi. Bunun üzerine Hişam şahadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlara haksız yere, dünyada azab edenlere, Allah mutlaka azab eder, buyurduğunu işittim dedi. Ve emirin huzuruna çıkıp, durumu ona arz etti. O da bunların serbest bırakılmasına emretti. Hadis 1609 i̇bn Abbas, Allah onlardan razı olsun. Şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağılanmış bir merkep gördü ve bu durumdan hoşlanmamıştı. Bunun üzerine Abdullah ibn Abbas Allah'a yemin ederim ki bundan sonra başkalarının hayvanlarından ayırdetmek için hayvanını işaretlemek gerektiğinde bu işareti onun yüzünden uzak bir yerine vuracağım demiş ve merkebin uyluklarına damga vurdurtmuştur böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştur hadis 1610 yine İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun Rivayete göre, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yüzüne damga vurulmuş bir merkebin yanından geçti. Bunun üzerine, bu hayvanın yüzünü dağlayana Allah lanet etsin, yani rahmetinden uzak kalsın buyurdu. Müslüm'ün bir başka rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüze vurmayı, ve yüzü damgalamayı yasakladı denilmektedir. Bölüm 283 Canlıları yakmanın haram oluşu Hadis 1611 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir birlik içinde savaşa gönderirken, Kureyşli iki kişinin adını vererek falan ve filanı ele geçirirseniz ateşte yakınız buyurdu. Sonra yola çıkacağımız sırada ben falan ve filanı ele geçirirseniz yakın diye emretmiştim. Ateşle ancak Allah azab eder. Dolayısıyla onları bulduğunuz yerde öldürün buyurdular. Hadis 1612. İbn Mesut, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozmaya gitmişti. Bu arada biz iki yavrusu olan bir kuş görmüştük kuşun yavrularını aldık. Kuşcağız, yavrularını kurtarmak için, acınmaya ve kanat çırpmaya başladı. Tam bu sırada, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve, bu kuşun yavrularını almak suretiyle, kim tedirgin etti? Yavrularını ona iade ediniz, buyurdu. Başka bir defasında da, yaktığımız karınca yuvasını gördü ve karıncaları kim yaktı diye sordu biz yaktık deyince gerçek şudur ki ateşle azab etmek ancak ateşin sahibi olan Allah'a aittir buyurdu bölüm 284 zenginin borcunu geciktirmesinin haram olduğu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 o kimseye müracaat etsin. Bölüm 285 Bağıştan dönmenin mekruh oluşu Hadis 1614 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bağışından dönen kimse, kusmuğunu tekrar yalayan köpeğe benzer. Müslim'in diğer bir rivayetinde, Verdiği sadakadan dönen kimse, yediğini kustuktan sonra dönüp onu yiyen köpeğe benzer şeklindedir. Yine Müslim'den başka bir rivayette, Bağışından dönen, kusmuğunu dönüp yiyen gibidir denilmektedir. Hadis 1615. Ömer İbnü'l Hattab Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben Allah rızası için mücahitlerden birine bir at tasadduk etmiştim. O kimse ata iyi bakamadı ve onu zayıflattı. Bunun üzerine ben hayvanı parayla satın almak istedim. Ucuza vereceğini de tahmin ediyordum. Durumu, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. O şöyle buyurdu. Bir dirheme bile verse, sakın onu satın alma. Verdiğin sadakadan asla dönme. Zira sadakasından dönen, yediğini kusup, onu tekrar yiyene benzer.